Tabii felsefi bir aydınlanmadan söz etmiyorum. Biz bugün kentin hava gazı ve elektrik tarihini ele alacağız Kansu ile birlikte. Kentin nasıl aydınlatıldığını, hava gazı gazhanelerini, ilk elektrik santralini konuşacağız. Konuğumuz İstanbul'un aydınlatma tarihi üzerine çalışan akademisyen Nurçin İleri. Hoş geldiniz Nurçin Hanım. Hoş bulduk. Davet için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Katıldığınız geldin. için biz teşekkür ederiz. Şimdi e, bu konuyu ele almamızın bir küçük güncel bir yanı var. E, o da şu, e, geçen hafta İstanbul'un enerji tarihinde önemli yeri olan Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyon çalışması e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı, tamamlandı. Ve e, tabii böyle kuru bir restorasyonun ibaret değil, burası bir tür kültür merkezi e, olarak e, açıldı. Kadıköy'de uzun yıllar Anadolu yakasının aydınlatılması için hizmet veren e, Hasanpaşa Gazthanesi şimdi artık müze gazthane adıyla e, şehrin e, yeni kültürel çekim alanlarından birisi olarak faaliyet gösterecek. Hatta e, ondan e, belediye yetkileri kültür kampüsü diye bahsediyorlar çünkü içinde pek çok tiyatro salonu, sergi salonu, e, mü küçük müzeler e, vesaire var. Ben daha gezmedim ama hakkında çok şey okuduk, dinledik. Ee, tabii bu tür yatırımların e, Kadıköy'e de önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum. Kentin tamamını olduğu gibi e, bulunduğu bölgede de bir çekim alanı oluşturacak. E, belki de e, hep Kadıköy'den Beyoğlu'na doğru olan kültür e, rotası biraz yönde değiştirebilir önümüzdeki günlerde. Evet. Tabii bu önemli mekandan yola çıkarak şehrin modern biçimde aydınlatıldığı ilk zamanları konuşacağız demiştim. O yüzden konudan daha fazla uzaklaşmayayım ve sözü kansuya bırakayım istiyorum. Evet Cem, Nurşin Hanım'a geçmeden önce birkaç kelime de ben edeyim. Aslında İstanbul'un aydınlatma tarihinin önemli dönüm noktalarından biri. Hava gazının keşfi, hava gazı maden kömürünün yakılmasıyla elde edilen bir gaz türü. Ve çoğunlukla aydınlat, aydınlatma ve ısınma amaçlı olarak kullanılmış. İstanbul'da hava gazı kullanımı ise Abdülmecit döneminde 1853 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın aydınlatılmasıyla başlamış. Bunun için Dolmabahçe Sarayı ahırlarının arkasında bugünkü İnönü Stadyumu'nun bulunduğu yerdeki Dolmabahçe Gazhanesi kurulmuş. Elektrikle aydınlatma ise çok daha sonra... Ee, şehrin ilk elektrik santralının kuruluşu 1910'lara kadar gidiyor. Şimdi ben bu noktada e, sözü daha fazla uzatmadan konuğumuz Nurçin ileriye bırakmak istiyorum. E, Nurçin şöyle bir soruyla başlayalım. İstanbul'da elektrikten önce şehrin aydınlatılması e, hangi yollarla yapılmış? Aslında şehir ve sokak ışıkları dendiğinde çoğumuz için kişisel deneyimlerimizden yola çıkarak ilk akla gelen elektrikli aydınlatma oluyor. Halbuki tarih boyunca toplumlar meşale, kandil, yağ lambası, mum, gaz lambası gibi birçok farklı şekil ve nitelikte araç kullanarak ve bunları hayvansal ve bitkisel yağlarla kullanarak yaşadıkları iç ve dış mekanları aydınlatmaya çalışıyorlar. 18. yüzyılın sonlarından itibaren de endüstri devrimi ve kentleşmenin yeni emek ve tüketim ...üretmesiyle beraber toplumların zaman ve mekanla kurduğu ilişki dönüşmeye başlıyor. Gündelik hayatın dönüşümünde de tıpkı sizin konuşmanın başında belirttiğiniz gibi... ...sanayi tipi aydınlatma olarak adlandırabileceğimiz hava gazı ve elektrik ile aydınlatmanın rolü büyük. Bu insanların kamusal ve ev içi alanlarla kurduğu ilişkiyle dönüştürmeye başlıyor gündüz ve gece arasındaki sınırları da mutlaklaştırmaya başlıyor. Çalışma saatlerinin uzaması, ev mekanının mesela uyku saatlerinin değişmeye başlaması, sokaklarda kaldığımız saatlerin uzamaya başlaması gibi. E, bu minvalde birçok dünya kentinde olduğu gibi İstanbul'da daha hava gazı, aydınlatma önemli bir yerde duruyor. E, Osmanlı siyasi otoriteleri, geceleri, kamusal mekanları özellikle sokakları sistemli biçimde aydınlatma çabası e, dönemin en göze çarpan e, kent ölçekte modernleşme ve merkez ileşme adımlarından diyebiliriz. Fakat bu sokakları aydınlatma pratiğinin 19. yüzyıl öncesinde olmadığı anlamına gelmemeli. Aksine sokağa çıkıldığında fener taşımak veya hane ve dükkanların önlerinin aydınlatılması, lamba asılması gibi pratikler oldukça yaygın. Uygulanmadığı takdirde de çeşitli yaptırımları oluyor. Ama 19. yüzyılda gerek nüfusun, İstanbul'da özellikle gerek nüfusun artması, kentin yapılı çevresinin değişmeye başlaması, farklı tüketim kültürlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte ...kent içinde hareketlilik artmaya başlıyor. Bununla birlikte de siyasi otoritelerin ve varsıl kesimlerin güvenlik kaygısının da arttığını görüyoruz. E, ve birçok nizamname hazırlanıyor. E, bu nizamnamelerde işte mahallelerin, bireylerin kendi kapı önlerini aydınlatması e, talep ediliyor... Fakat bu 1850'lerde gerçekleşen bir şeylerden önce de gerçekleşiyor. Fakat bu tip bir aydınlatma bir süre sonra yeterli olmamaya başlıyor. Çünkü sokağın, bütün, sokağın bütününü görünür kılmak gerekiyor. Bunun için de daha güçlü, sürekliliği olan bir ışıkla aydınlatmak gerekiyor sokakları. Hava gazı keşfi de aslında bu noktada devreye giriyor diyebiliriz. Bireylerin veya mahalleli, mahallelilerin inisiyatifine bırakılan sokakları aydınlatma sorumluluğunun artık hava gazı fabrikalarının kurulmasıyla ve şehre şebekelerin döşenmesiyle daha kurumsal ve sistematik bir hale geldiğini görüyoruz. Bu elbette o dönemde yaşanan su dağıtım şebekesi oluşumu, kanalizasyonların inşası genişleri gibi başka kamu hizmetleriyle beraber yürüyen bir şey. Ve e, kentin doğal ve yapılı çevresini büyük ölçüde değiştiren e, bu hizmetler e, sadece güvenlik eksenli değil, e, medeniyetin bir e, sembolü olarak, bir olmazsa olmazı olarak ortaya çıkıyor. Ee, evet, şimdi e, buraya kadar çok güzel özetlediniz. Gashane kısmını biraz açalım mı? Hava gazı nasıl sağlanıyor? Gashaneler İstanbul'da nerede kurulmuş? E, tabii Hava gazı taş kömürünün ısıtılmasıyla elde ediliyor ve bu gazhanelerde bulunan fırın sistemi sayesinde kömür yakmadan pişilerek içindeki gaz çıkartılıyor ve bu gazdaki katran ve amonyak gibi maddeler ayrıştırıldıktan sonra da hava gazı, gazometre adı verilen depolarda saklanıyor ve bu bu hava gazı da daha sonra gazhanelerden sokaklara çekilen şebeke borularıyla dağıtılmaya başlıyor. İstanbul'a dönersek 19. yüzyıl sonuna doğru İstanbul'da hava gazı üretim yapan 4 gazhane bulunuyor. Bunların birinden siz zaten bahsettiniz. Doğuma Bahçe Gazhanesi. Özellikle sarayın aydınlatılması için kurulmuş ama daha sonra oluşan artı üretimle birlikte civarları aydınlatmaya başlamış. 1856 yılından itibaren ilk aydınlatılan yer Beyoğlu'daki bir günümüzde İstiklal Caddesi. Mesela 1873 yılına geldiğimizde ise Galata, Beşiktaş, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım, Karaköy, Tophane, Harbiye'nin bazı sokaklarının bu gazhaneden üretilen hava gazı ile aydınlatıldığını görüyoruz. E, Beylerbeyi Sarayı'nın aydınlatılması için ise 1860'larda e, Üsküdar-Kuzguncuk gazhanesi inşa ediliyor ve burada üretilen e, yine hava gazından e, Fıstıklı, Burhani, Abdullah gibi Üsküdar mahalleleri de faydalanabiliyor. Bu e, fakat sosyal hayatı canlandırmayı hedefleyen gazhaneler ise bir tanesi kule Gazhanesi 1880'lerde inşaatı tamamlanıyor. Bir diğeri ise 1891-1992 yıllarında işlemeye başlayan Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi oluyor. E, bu gasanelerin işletmeleri aslında değişebiliyor. Mesela Doğuma Bahçe Gasanesi ilk kurulduğunda hazineyi hasat tarafından işletiliyor ama daha sonra Topane Amire ve Belediye işletmeye başlayacak. E, diğer gasanelerin daha çok e, işletmeciler, girişimciler tarafından işletildiğini söyleyebiliriz. Bir yedi kule gasanesi ilk döneminde belediye tarafından işletilecek ama e, sonra e, o da e, yerel bir e, girişimciye Hasan Tahsin Efendi'ye e, imtiyaz e, verilecek 1887 yılında. Bunu söylememin sebebi şu, yani yönetimleri, idareleri farklı olsa da bu gazhanelerin belirli kriterler var. Örneğin gazla, gazla aydınlatma, genel aydınlatma, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli aydınlatma ve değişken aydınlatma olarak ikiye ayrılıyor. İlkinde e, aydınlatma akşamdan sabaha kadar ortalama 10 buçuk saat kadar yapılacakken ikincisinde mahallenin ihtiyacına göre aydınlatma süresi belirlenebiliyor. Yine Mehmet Mazı'ın e, gazhane ile ilgili çok değerli çalışmaları var. Onun da bahsettiği üzere e, fenerler belediyenin mesela belirlediği vakitten 20 dakika evvel yakılıyor, 20 dakika sonra da söndürülüyor. E, bu gibi düzenlemeler e, söz konusu. Ee, ve e, herhangi bir problem çıktığında bu sokak fenerlerinde e, gaz şirketinin e, sorumluluğunda bunların tamir e, edilmesi aynı zamanda tabii ki bu fenerleri yakmakta sorumlu olan fenerci e, adı verilen görevliler var. Bunlar ellerindeki çakmak taşlı sopayla gazı yakıyorlar feneri açarak. Daha sonra cam kapıyı kapatıyorlar ve hem yakma hem de söndürme işlemini yapıyorlar diyebiliriz. 1914 yılında yani altyapı şebekesi olarak elektrik kullanılmaya başlamadan önce Osman Nuri Ergin'in biliyorsunuz uzun yıllar boyunca Osman Nuri Ergin belediyede çeşitli görevler, idari görevlerde bulundu. Söylediğine göre... Ee, Sur içi 6. daireyi belediye ve Üsküdar Kadıköy taraflarında toplam 8.747 sokak feneri varmış mesela. Ama Ergin bunun İstanbul'un aydınlatılması için çok yetersiz olduğunu söylüyor. İyi bir aydınlatma yapılabilmesi için İstanbul'un e, 20.000'le 30.000 arasında e, fenere ihtiyaç olduğunu e, belirtmiş. Tabii gazetanelerin kuruluyor olması, işlemeye başlaması, sokak fenerlerinin sayısı sayısının artması e, işlerin mükemmel e, olduğu anlamına da gelmiyor. E, evet. Şebekelerde birçok hata e, çıkabiliyor veya e, sokak fenerleri bozulabiliyor. Bununla ilgili de e, birçok şikayetlere dönemin mecmualarında veya Osmanlı arşivinde rastlamak mümkün. Nurçin Hanım, Hasanpaşa Gazetanesi de çevre mahallelerin aydınlatılması için kurulmuş değil mi? Doğru anladım, anlattık. Evet, evet. Evet. 16. E... Peki e, sadece aydınlatma için mi kullanılıyor gazhaner? Bu e, gaz aynı zamanda biz hatırlıyoruz yani artık hani yakın döneme kadar e, hava gazı kullanılırdı mutfaklarda. O, o kullanılan e, hava gazı bu gazhanelerde üretilen havadas mı? Evet aslında temel olarak aydınlatma için kullanılıyor ama ısıtma için de kullanıldığı oluyor. Hatta daha sonra bu elektrik şirketlerinin İstanbul'a girmesiyle beraber rekabet arttığı için hava gazı şirketleri de kendilerini teknik anlamda geliştirmeye başlıyorlar. Ve sadece aydınlatma için değil mutfakta ve banyoda da hava gazının kullanıldığını görüyoruz. Reklamlarda da bunu rastlamak mümkün. Peki o zaman elektriğe geçelim isterseniz. Bu evet. kadar... Gazı konuştuğumuz yeter esas e, önemli aydınlatma e, enerji kaynağı elektrik İstanbul'a nasıl geliyor? E, Batı ülkeleriyle aynı dönemde geldiğini söyleyebilir miyiz e, elektriği? E, güzel bir soru. Aslında e, ilk... Kent ölçekli elektrik santrali 1910'lu yıllarda kuruluyor ama İstanbul'un elektriklendirilmesine dair tartışmalar daha öncesine uzanıyor. Örneğin İstanbul'un sokakların elektriklendirilmesi için tespit edebildiğimiz ilk başvuru Paris Umumi Elektrik Şirketi adına Charles Tukas diye birisi tarafından, bir girişimci tarafından yapılmış 1878 yılında. Bu görüşmeler evet devam ediyor. Aslında olumlu da gidiyor ama bu proje hayata geçebilen bir proje olmuyor. Bunun gibi birçok proje olduğunu ve birçok hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde aynı zamanda gazetelerde elektrik ilgili çok fazla haber var. Elektriğin gündelik hayatta kullanılması, madencilikte tıpta kullanılması, tarımda kullanılması gibi bu yazıların bir kısmı çeviri ama telif yazılara rastlamak mümkün aynı zamanda bir de Osmanlı entelektüelleri elektriğe dair kitaplar üretmeye başlıyorlar bu dönemde yani entelektüel anlamda elektriğe dair tartışmaların olduğunu söylemek mümkün ve bu entelektüel tartışmalarında bir noktada gündelik hayatı sirayet ettiğini söylemek mümkün. şöyle ki yurt dışına çıkan özellikle Osmanlıbürokratları veya entelektüelleri Avrupa şehirlerine gittiklerinde gördükleri aydınlatma veya sokak Aydınlatması ...veya şehir aydınlatması, sergilerin aydınlatılması karşısında e, şaşkınlıkla ve hayranlıkla e, bakıyorlar ve bu... Döndüklerinde İstanbul'a da İstanbul'un bundan neden mahrum olduğunu da sorguluyorlar açıkçası. Dolayısıyla aslında 2. Abdülhamit döneminde elektrik kullanımının sınırlı olduğunu, bazı elektrik aletleri ithal ediliyor, sultanın iznine tabi elektrik kullanımı ama toplumun çok belirli kesimleriyle sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Bunun... Ardında yatan da birkaç neden var. Bunlardan e, bir tanesi Osmanlı hükümetinin yabancı sermaye tepilerinin çok sıcak bakmaması. Çünkü o dönemde İstanbul'da birçok e, altyapı hizmeti, su dağıtımı atlı tramvay veya tünel hizmetleri gibi yabancı sermaye grupları tarafından işletiliyor. Dolayısıyla elektrik konusunda biraz e, hassas davranıldığını söyleyebiliriz. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi hava gazı şirketlerine verilen uzun süreli imtiyazlar Söz konusu ve hava gazının kendisi de İstanbul'da yeni. Dolayısıyla hava gazı şirketleri, elektrik şirketlerini kendi imtiyaz alanlarına bir tehdit olarak görüyorlar. Yani o kadar hava gazına yatırım yaptık şimdi bir de bunu boş verelim yerine elektrik bu devletin parasını çarçur etmeyelim gibi bir duruma geliyor anlaşılan. Evet Evet, kesinlikle ve bu tartışma sadece dediğim gibi dünyada da yaşanıyor ve İstanbul'da da benzer tartışmalar var ve gazetelerde mesela aydınlat, elektrik ve hava gazı arasındaki fark çokça tartışılıyor. Aydınlatma gücü, sağlığa etkisi, bahası e, konuşulan e, meseleler arasında. Ama yine Ama de bunun... elektrik elektrik anonim şirketi kuruluyor ve elektrik üretimine bir şekilde santral yapıp e, başlama karar alınıyor. O, o noktaya nasıl geliniyor? E, aslında e, şunu söyleyebiliriz. E, dediğim gibi, Abdülhamit döneminde elektrik kullanımı e, sınırlı. E, elektrik şirketi kurulmazdan önce önce bir İstanbul'un e, özellikle Rumeli yakası ve Suruç'ın e, elektriklendirilmesi için bir ihale açılıyor e, ve bu 1910 yılında açılıyor evet. ve bu ihaleye yabancı e, yabancı sekiz şirket başvuruyor ve teknik bir komisyon bu başvuruları teklifleri değerlendir değerlendiriyor. Değerlendiriyor. Özellikle Fransızlar, İngilizler, Almanlar veya bu devletler arasındaki ortaklıklar başvuran Hı -hı. şirketler arasında. Evet. Ve en sonunda Ganz Elektrik Şirketi'ne imtiyaz veriliyor 50 seneliğine. Fakat Ganz Elektrik Şirketi'nin Osmanlı kurallarına tabi olması gerekiyor. Dolayısıyla 1910 yılında anlaşma imzalanıyor Ganz Elektrik Şirketi'yle ancak... Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi 1911 yılında e, kurulacak. Bu da Osmanlı nizamına aslında tabi olacak olan bir e, şirket ve uh -huh. e, fabrika'nın kurulma yeri olarak da Silahdarah bölgesi e, tercih ediliyor. E, bunun sebepleri e, belki malumunuzdur. Yani hal için e, Geniş ve derin bir su havzasına sahip korunaklı bir liman olması önemli. Boğazlara açılması su ulaşımına uygun olması önemli. Özellikle elektrik fabrikalarını, santralini çalıştıracak hidrolik güç İstanbul'da yok. Dolayısıyla termik santral bulacak bu. Zonguldak'tan kömür getirilirken buraya aktarılabilmesi önemli. Tabii aynı zamanda diğer endüstriyel yapıların o dönemde hariçte bulunması, elektrik enerji transferinde kayıp yaşanmaması için de silahlara tercih ediliyor diyebiliriz. 1913 yılında da silah taramının inşaatı tamamlanacak ve 1914 yılında şehre elektrik verilmeye başlanacak. Burada belki şunu not düşmek gerekiyor. Bu santral işler hale geldikten sonra Sofina adlı çok uluslu bir şirket işletmeyi eline alıyor. Bu Sofina da Avusturya, Macaristan, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya gibi birçok ülkede elektrik tedariki ve travma işletmeciliği yapan uluslararası bir şirket. Dolayısıyla bu da aslında İstanbul'un elektrik enerjisi üretim pazarındaki önemini gösteriyor. Yani Sofina'nın İstanbul'a yatırım yapıyor olması. Evet. Şimdi küçük bir katkı yapayım. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu Silahtar Ağa Elektrik Santralına Zonguldak'tan kömür getirilmesi çok zorlaşmış. Çünkü Rus savaş gemileri bu Zonguldak'tan gelen kömür e, nakliyatını engelleyecek e, gemileri bir şekilde batırarak buna engellemişler bunun üzerine kağı tane Kemerburgaz e, hattında Kemerburgazda ki e, kömürü e, buraya taşıyacak bir dekovil hattı kurulmuş Bununla ilgili Mert sandalcı da daha önce programımızda konuk etmiştik Cemerci ile birlikte bu kağı tane kömür Kemerburgaz kömür hattını dekovil hattını e, ortaya çıkaracak bir bir e, çalışma yapmıştı ve bunu kitaplaştırmıştı. E şöyle devam edelim. E, elektrik öncelikle hangi alanlarda kullanılmaya başlıyor İstanbul'da? E, dediğim gibi e, özellikle aslında mesela e, İstanbul'da kurulan ilk elektrik fabrikası Silahdarah değil. Silahdarah kent ölçekli ilk elektrik fabrikası. Örneğin 1888 yılında tersaneyi elektrik fabrikası kullanılıyor ve bu ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan e, açılan bir fabrika. E, burada e, çeşitli elektrikli aletler e, üretiliyor. Ancak e, baktığımız kayıtlarda aslında bu e, Tersane elektrik fabrikasında çok yeterli olmadığı anlaşılıyor. Aynı zamanda tıp alanında kullanıldığını söyleyebiliriz elektriğin. Hatta tıpta elektrik malzemeleri kullanılacaksa e, hastaneler ve doktorlar çeşitli vergi indirimlerinden e, yararlanabiliyorlar. Ee, yine eğlence merkezlerinde e, elektrik kullanımından söz edebiliriz. Özellikle 1900'lerin başında işte Serkildorian e, tiyatrosu gibi ya da Pera Hotel, otel Hotel gibi buralarda elektriğin kullanıldığını söylemek mümkün. E, fakat dediğim gibi bunların hepsi Sultan Abdülhamit'in iznine tabi. E, bu izne tabi olma meselesi 1908 yılına kadar yani ikinci meşrutiyet te meşruetin ilanına kadar e, devam edecek. Sonra biraz daha e, kolay yollarla elektrikli malzemeler ithal edilmeye başlanacak. Ama bu şu demek değil, elektrik altyapısı var demek değil. Bunlar bireysel girişimler ve jeneratör e, yardımıyla e, kullanılan elektrikli aletler. Henüz bir altyapıdan bahsetmek mümkün değil, silahlara kurulmadan önce. Yani... Silahlar kurulduktan sonra tramvayla mı görüyoruz önce? Evet, e, Silahlar e, kuruluyor ve 1914 yılında ilk tramvaylara elektrik vermeye başlıyor. Birkaç gün sonra ise 3 e, indirici merkez var İstanbul'da, biri Beyazıt'ta, biri Toz koparan Pere galata, diğeri ise İstinye'de e, bulunuyor. Buralara da elektrik vererek özel kullanıcıların alması e, teşvik ediliyor. E, tramvay hatları üzerine de sokak elektrikli sokak lambaları e, döşenmeye başlıyor. E, bir süre sonra e, bu tramvay hattına yakın olan... E, Evlere ve dükkanlara da elektrik gelmeye başlıyor. Bu tramvaya elektrik verilmesi oldukça sevinçle karşılanıyor ahali arasında. Özellikle de Karaköy'den Sirkeci'ye geçen tramvayın açılışı servet yansımış durumda. İşte şehrin iki farklı yakasını birbirine bağladığı düşünülüyor. Aynı zamanda tabii ki böyle bir düzen içerisinde hareket etmesi, elektrik ışıklarıyla bezenmiş olmasının İstanbul'a böyle Avrupa'yı bir hava kattığı haberlere yansımış durumda. Ama yani sizin anlattıklarınızdan da anlıyorum ki aslında son derece... Sınırlı bir alanda elektrik kullanılıyor yine o yıllarda. Hatta ben e, bir, bir anı kitabında 1920'lerin ortalarına kadar İstanbul'un Anadolu yakasında elektrik olmadığını okudum. Mesela bunu hiç düşünmemiştim. E, ama çok geç e, sayabileceğimiz dönemlerde. Bize son birkaç dakikamız kaldı. Toparlar mısınız? Yani Hı. elektrik kullanımı İstanbul'da nasıl yaygınlaşıyor ve bütün hanelere kadar varıyor? E, herhalde bu Cumhuriyet döneminde gerçekleşiyor. Evet, evet özellikle Birinci Dünya Savaşı ardından da yaşanan birliği mücadele bu elektrik tesisatının şebekesinin gelişmesinin önünde bir engel. Hem kömür sıkıntısı yaşanmasından dolayı hem de ham maddelerinin ya da elektrik te teknik tesisatının gelememesinden dolayı. Dolayısıyla elektriğin yaygınlaşması 1920'lere geliyor. Ve özellikle 1920'lerden itibaren mesela Osmanlı Anonim Şirketi, Türk Elektrik Anonim Şirketi olacak ve Cumhuriyet rejimi, cumhuriyet bürokratları da aslında elektriğin dönüştürücü gücüne inanan bürokratlar. Dolayısıyla da bütün bu o dönemde yaşanan sanayileşme hamlesi vesaire hepsi paralel gidiyor diyebiliriz. Dediğiniz doğru 1920'lerin ortasından sonra silah daraya, pardon, Kadıköy'e elektrik gelecek, Anadolu Yakası'na elektrik gelecek. Bu da 1924 yılında Ankara Hükümeti Kadıköy Gaz Şirketi'ni görüşmeye çağırıyor ve Anadolu Yakası'na bir elektrik fabrikası kurulmasını evet. istiyor. Bu hatta Süreyya İlmi'nin anılarında da anlatılır, çok güzel bir hikayedir o. Fakat ne yazık ki bu elektrik fabrikası kurulamaz ve 1926 yılında Kadıköy Gaz Şirketi de silah Taradan elektrik çekmeye karar verip Dolayısıyla da arnavutköy vaniköy arasında ve Rumeli hisarı-Kandilli arasında e, Boğaz'dan e, denizaltı kabloları geçiyor. Evet, hatları e, çekiliyor e, ve yavaş yavaş e, Pendik, işte Kartal ve sonrasında adalara uzandığını e, görebiliyoruz e, bu elektriği. E, evet e, ve şebekenin. Dolayısıyla da evlerde de kullanımı yavaş yavaş artıyor diyebiliriz. Fabrikalar yavaş yavaş santralin abonesi haline gelmeye başlıyor. Mesela o dönemde tophane, tophanede bulunan Ford fabrikası ya da Feshane, çimento fabrikaları, buz atölyeleri gibi küçük veya büyük çaptaki fabrikalar elektrikten faydalanmaya başlıyorlar. Ev içinde elektrik kullanımı oldukça önemli. Özellikle belli sınıf profillerini hedefleyen reklam ...görebiliyoruz. Sadece tabii ki elektrikli damla kullanımı değil... ...elektrikli ocak, buzdolabı, evet. güzellik aletleri bile teşvik ediliyor... Ee, yine e, özellikle aydınlatma Cumhuriyet rejimi için çok önemli bir yerde duruyor. Çünkü e, kamusal mekanların aydınlatılması, özellikle e, Cumhuriyet'in 10. yılı 15. yüzyıllı e, kıtlamaları e, ihtişamla yapılmaya çalışıyor. Çünkü burada aslında e, Cumhuriyet rejimine dair çeşitli siyasi mesajlar verilmeye çalışılar. Bir birliktelik ruhu e, yaratılmaya çalışıyor, çalışılıyor e, diyebiliriz. E, evet. Peki ki. Ee, şimdi e, süremizin sonuna geldik Nurçin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu e, evlerde elektriğin başlangıcı için e, dinleyicilerimize eğer sahaflardan bulabilirlerse Ameli Elektrik diye bir dergi var. E, çok eğlenceli e, evet. görsellerin ve bilgilerin olduğu bir dergi. Bu döneminde e, elektrik idaresi e, çıkartmış bu dergiyi. E, orada evlerde ve e, sosyal kullanımda elektriğin nasıl e, hevesle teşvik edildiğinin örneklerini görebilecekler. E, Nusinel'i tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, bu hafta e, Osmanlı ve Cumhuriyet Osmanlı başkenti İstanbul'da ve e, Cumhuriyet döneminde İstanbul'da e, aydınlatma faaliyetlerinin ve elektriğin kullanılmaya başlas başlanmasının e, öyküsünü anlatmaya çalıştık. Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. Hoşçakalın ışık İstanbul ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden Şehrin tarihinden sayfalar Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarmal